Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz Dilek Kipi'nin rivayeti. Dilek Kipi'nin rivayeti, fiil kök veya gövdelerine getirilen, se, sa ekleriyle oluşturulan fiiller, her zaman o eylemin yapılması dileğini ifade eder. Bu eklerden sonra getirilen mış miş, muş müş ekleriyle de dilek kipinin rivayetini yapmış oluruz. Bu fiillerle yapılması istenilen şeyin artık geçmişte kaldığı anlamını veririz. Yani bir manada cümleye keşke anlamını katmış oluruz. Örneğin, Bugün eve erken gitseymişim iyi olacakmış. Keşke anneme hediye alsaymışım. Şimdi yapacağımız konuşmayı Dilek Kipi'nin rivayetinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Şikayet Merhaba Seval. Nasılsın? İyiyim Şule. Sen nasılsın? İyi değilim. Annemle sürekli kavga ediyoruz. Niçin? Ufak tefek şeyler. Yemeğin altına zamanında kıssaymışım, banyoyu temiz bıraksaymışım, elbiselerimi dolaba düzgün yerleştirseymişim gibi şikayetlerle beni sıkıyor. Ama sen de hep karşı çıkıyorsun Şule. Keşke anneni kırmasaymışsın bu küçük şeylerle. Bazen sürekli konuşmuş olmak için konuşuyor. Sen yanlış anlıyorsundur. Neden yanlış anlayayım? Olaylara kendi açından bakıyorsun. Biraz da annenin açısından baksaymışsın. Ne yapmamı bekliyorsun? O neden benim tarafımdan bakmıyor? Canım, annen akşama kadar işte yoruluyor. Takdir edersin ki eve yorgun argın geliyor. Bir de sürekli evi dağınık görünce iyice canı sıkılıyordur. Sen de beni anlamıyorsun Seval. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum sadece. Annenin dediklerine birazcık uysaymışsın bunları konuşmazdık. Yani her gün annemin titizlik vaazlarını mı dinleseymişim? Duruma olumlu baksan böyle düşünmezsin. Sürekli emir verir gibi konuşuyor. ılımlı yaklaşmıyor. Peki sen yaklaştın mı? Annenin dediklerini yapmayı denedin mi? Vaktim oldukça dediklerini yapmaya çalışıyorum. Ama bir takım işlerim oluyor. Her zaman düzenli olamam ki. O zaman annenle bir anlaşma yapmayı dene bence. Ne gibi bir anlaşma? Haftanın dört günü sen yap, diğer günlerde de kirletmemeye çalış. Eğer kirlenirse annen düzenlesin. Ama yine de bu sırada annene yardım edersin. Olmaz mı? Sen annemden beter çıktın. Aslında o kadar büyütecek bir olay yok bence. Amacım büyütmek değil, çözüm bulmaya çalışıyorum. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ama hiçbir dediğimi kabul etmiyorsun. Şöyle yapsaymışsın daha iyi olurmuş diyorum ama sen hiç oralı olmuyorsun. Senin çözümlerin bana uymuyor açıkçası. Artık bu konuyu konuşmaktan da sıkıldım. İnsanlar sıkıntılarla boğuşurken bizim konuştuğumuz şeylere bak. Haklısın aslında. Bir söz vardı. Tam olarak aklıma gelmedi ama sanırım şöyleydi. Küçük insanların... Küçük dertleri olur Tam yerine oturdu bu söz gerçekten Bazen o kadar küçük sorunları kendimize dert ediyoruz ki bir türlü anlamıyorum Sürekli şikayet etmekten vazgeçelim ne dersin? Kesinlikle doğru söylüyoruz Zaten sürekli bir şeyleri şikayet ederek bir yere varamayız Haklısın canım O zaman hadi git annene çiçek al olmaz mı Şuleciğim? Neden olmasın? Hem annem de çok sevinir Şimdi yaptığımız konuşmadaki Dilek Kipi'nin rivayetinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Banyoyu temiz bıraksaymışım. Elbiselerimi dolaba düzgün yerleştirseymişim. Biraz da annenin açısından baksaymışsın. Annenin dediklerine birazcık uysaymışsın. Yani her gün annemin titizlik vaazlarını mı dinleseymişim? Şöyle yapsaymışsın daha iyi olurmuş. Şimdi de okuyacağımız metni, Dilek Kipi'nin rivayetinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Ah şu keşkeler! Keşke o gün eve gitseymişim de kardeşimi görseymişim. Derslerime çalışsaydım sınavı geçermişim. Bu ifadelere baktığımızda hepsinde bir yakınma, bir pişmanlık olduğunu görürüz. Zaten hayatımızdan keşkeleri çıkardığımızda geriye mutlu anlarımız kalacaktır eminim. Arkadaşımın başından geçen olay da bunun bir örneği. Annesiyle geçinemeyen bir genç kız düşünün. Aslında çoğumuzun bu tür sorunlu geçen zamanları olmuştur. Ancak bir şekilde olay tatlıya bağlanır, ve kırgınlıklar unutulur. Gönülde durum biraz farklıdır. Annesinin sürekli onu hor gördüğünden bahseder dururdu. Hiçbir zaman çözüme kavuşamayacağını düşündüğünden çareyi kavga etmekte bulurdu. Nedenini sorduğumdaysa şu cevapları alıyordum. Müziğin sesini birazcık kıssaymışım. Evi biraz daha derli toplu bıraksaymışım. Çok açık giyinmeseymişim diyerek annesinin laflarından bıktığını söylerdi. Gönül bunları söylediğinde aklıma hep bir zamanlar benim de geçirdiğim buhranlı zamanlar gelirdi. Benim kavgalarımsa babamlaydı. Aslında kendimce haklıydım da. Gençlik böyle bir şey olsa gerek. Babam sürekli bana yön vermeye çalıştıkça, ben isyan bayraklarını çekerdim. Hayatıma karışan bir baba istemiyordum. Bunu söylediğim zamansa benim iyiliğimi istediğini, bana birilerine zarar vermesinden korktuğunu dile getirirdi. Babam görmüş geçirmiş birisiydi. Ama yine de dilinden yapsaymışım, etseymişim, şöyle davransaymışım gibi ifadeleri duyardım ve bunları göre göre, Kendime çeki düzen vermek aklımın ucundan geçmezdi. Şimdi büyüdüm ve bir şeylerin geç de olsa farkına vardım. Babamı keşke birazcık dinleseymişim. Değerlerine saygı gösterseymişim. İnsanız ve tabii ki bir takım hatalarımız olacaktır. Bizim yapmamız gereken bunların farkına varmak ve bir daha yapmamaya çalışmak olmalıdır. Asıl vahim olanıysa, Yaptığımız hatalardan ders almamamızdır. Bugünkü konumuz Dilek Kipi'nin rivayetiydi. Programın başında da belirttiğimiz gibi Dilek Kipi'nin rivayeti, fiil kök veya gövdelerine getirilen se, sağ ekleriyle oluşturulan fiiller her zaman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 Keşke anneme hediye alsaymışım. Yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.